يا من أجبت دعا نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بطولك كوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecmain emma ba'd. Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, değerli kardeşler Erba'in Şerhi adlı dersimizin üçüncüsüne ulaştık sizlerle beraber. Daha önce sizlerle beraber İmam Nebebi'nin 40 şerhinin bir ve ikinci hadislerini şerh yapmıştık. Allah nasip ederse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dostlar. Kaldığımız yer üçüncü hadis. Önce üçüncü hadisimizi Arapça bir metin olarak okuyalım. Sonra Türkçe anlamını verelim. Sonra da hadisimizi şerh yapmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Arkanu'n-İslam ve daa'imuhu'l-azam. An Ebi Abdurrahman Abdullah İbn Ömer İbn el-Hattab anhuma kâl: Semitu sallallahu aleyhi ve sellem yekûl: Buniya'l-İslamü alâ hamsin. Şehâdet en lâ ilâhe ve enne Muhammeden Rasûlullâh ve ikâmis-salâti ve îtâiz-zekâti ve haccel Evet, değerli kardeşlerim, hadisimizin Arapça metni bu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin El-Khattab radiyallahu anhu rivayet ediyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah'ı hacc etmek ve Ramazan orucunu tutmak İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Üçüncü hadisimiz bu değerli dostlar, değerli kardeşler. Üçüncü hadisimiz büyük meseleler ve konular içermektedir. Zira hadisde İslam'ın üzerine yükseldiği bina olduğu temel esaslar, kriterler ortaya konulmaktadır. İslam bu esaslar üzerine bina edilmiştir kardeşlerim. Bu esasları bilmek vaciptir, doğrulamak vaciptir. Bu esaslardan birini bilerek inkar etmek, terk etmek insan Allah muhafaza İslam dairesinden çıkartır. Dolayısıyla bu temel esasları bilmek zorundayız. Kardeşlerim nasıl ki her şirketin fabrikanın bir çalışma esası kuralı varsa İslam dininin de bir çalışma kuralı bulunmaktadır. Allah ve Resulü bu dinin sistemini, kuralını, rüklünü, esaslarını belirlemiştir dinde öğretilmesi ve bilinmesi gereken bütün esaslar Kur'an ve sünnette belirtilmiştir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Müslüman bu esasları yerine getirdiği zaman Müslüman kimliğine sadık kalmış olur. Değerli kardeşlerim, İslam dilimizle ve kimlik kartımızla ifadelendirdiğimiz bir din olmamalıdır. İslam'ı aksine, aksine değerli kardeşlerim, her boyutta yaşamalı, hayatımızın bütün düsturlarına, bütün yöntemlerine değerli kardeşlerim İslam'ı hakim kılmamız lazım. İslam hayat dinidir. İslam hayatımızın her anına hükmetmedikçe değerli kardeşlerim kurtuluşa ermek de mümkün olamayacaktır. Mümin değerli dostlar, değerli kardeşler bu hadisin çerçevesinde İslam'ın kuralını, esaslarını yerine getirdiğinde Rabbinin kendisine değerli kardeşlerin vaat ettiği cenneti adım adım yakalar. Onun rızasını kazanır. O halde değerli kardeşim Rabbinin rızasını kazanmak, emin adımlarla cennete ulaşmak, hakkıyla Müslüman olup hayatını anlamlandırmak istiyorsan bu hadiste haber verilen bu beş temel esasa iman edeceksin. Ve bu beş temel esası yerine getireceksin. Asla bunlardan birini terk etmeyeceksin. Kabullenip doğrulayacaksın ey değerli kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde İslam'ın beş temel esas üzere bina edildiğini belirtmekle İslam'ın temel esasını haber vermiş muhteşem bir misal getirmiştir. Peygamberimizin vermiş olduğu misalde İslam'ın esasları binaya benzetilmiş nasıl bir binanın esası, kuralı, temel dinamikleri olursa İslam'ın da ayakları, temel dinamikleri, esasları olur demek istemiştir. Hadiste geçen değerli kardeşlerim, bina gözde görülen bir bina olmayıp hissi yani manevi anlamdaki bir binadır. Bir binanın ayakları, kirişleri sağlam olursa o bina sağlam olur. Bir Müslümanın da temel esasları sağlam olursa iman açısından ve İslam'ın temel kuralları açısından değerli kardeşlerim İslam binası da sağlam olur. Tıpkı bu örnekte geldiği gibi bu esasları muhafaza eden müminin İslam esası, iman esası sağlam temeller üzerine bina edilmiş olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu e, misali neden getirmiştir acaba? Çünkü Rasulullah aleyhissalatu ve sallam bu misalle ümmetinin çok daha iyi anlamasını sağlamıştır. Nitekim Peygamber aleyhissalatu ve sallam ashabına birçok misaller getirirdi, onların anlamalarına kolaylık sağlardı. Allah'a davet eden bir kimsenin de nebevi bir yöntemi seçerek misaller getirmesi ve Müslüman kardeşlerine bu misallerle yol göstermesi sünnettir değerli kardeşlerim. Allah'ın peygamberlere gönderdiği dininin adı İslam'dır kardeşlerim. Gelen bütün peygamberler İslam diniyle gelmiştir. İslam teslim olmak yani Allah'ın emrettiğine teslim olma onu billemek yasaklarından sakınmanın adıdır. Dolayısıyla şer'i anlamda Allah'a itaat göstererek, emirlerini yerine getirerek, yasaklarını terk ederek Allah-u Teala'yı billemenin adına biz İslam diyoruz. O halde değerli kardeşlerim İslam'ın iki manası vardır bu hadis-i şerifte. Birincisi genel manayı ifade eden İslam'dır ki anlamı şudur Allah'ı billemek, gönderilen peygambere itaat etmek yasaklarından sakınmaktır. İkincisi ise değerli kardeşlerim özel mana ifade eden İslam'dır ki bu da Peygamberimizin getirdiği dininin adıdır. Allah İslam'dan başka bir dinle gelen kimsenin dinini asla kabul etmeyecektir. İnnet dina Allahil İslam. Allah katında makbul din ancak İslam'dır. Allah kim İslam'dan başka bir dinle İster semavi bir din olsun, Hristiyanlık, Yahudilik olsun, ister beşeri dinler olsun, demokrasi, liberalizm, komünizm, sosyalizm, aklınızın aldığı bütün beşerin ürettiği ve bir deli gömleği olarak giydirdikleri bu beşeri ideolojilerle gelmiş olsun. Allah bunlardan değerli kardeşlerim bu dinlerini kabul etmeyecektir. Allah katında makbul din o halde İslam'dır değerli kardeşlerim. Bir Müslüman anlatacağımız bu beş temel esası kulliyen tümden terk ettiği takdirde kafir olur. Bunlardan birini bilerek inkar ederse yine kafir olur. Ancak bilerek inkar etmez, nefsine yenilirse mesela Allah muhafaza oruç tutmakta, zekat vermekte değerli kardeşlerim bu insan kafir hükmünde görülmez. Değerli kardeşlerim izin verirseniz bu beş temel esası kısa kısa açıklamaya çalışayım. Birinci esas hadis-i şerifte gelmişti. İslam beş temel esas üzerine bina olmuştur denilmişti. Birinci esas hemen akabinde geliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulü olduğuna şehadet etmek. Bu birinci esas. Yani İslam'ın İlk temel esası bu madde esası üzerine, bu madde üzerine kurulmuştur. Şehadet getirmek imanın gereğidir. Bir insan şehadet getirdiği zaman Müslüman olur kardeşlerim. İnsan bu kelimeyi söyledikten sonra Müslüman olur ve Müslümanlar üzerinde hak sahibi olur. Bu kelimeyi terk ettiğinde, bu kelimeye adavet duyduğunda değerli kardeşlerim dinden çıkar. Şahadetin anlamına gelince değerli dostlar, şahadet Allah'tan başka hak mabut bir ilah olmadığına gönderine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir kul ve Allah'ın etisi olduğuna iman etme ve ayrıca Allah ve Resulünün getirdiklerini emrettiklerini kabullenmek ve imanın yolunda istikamet ehli olmak demektir. Bir insan kelime-i getirdiği takdirde kardeşlerim bu kelimenin muktedası dediğimiz zorunluluğunu, gerekliliğini de yerine getirmek zorundadır. Aksi halde şadetin anlamını bozar. Zira dille söyleyip de amelle de eğer Allah muhafaza insan şehadete e, zarar verebilecek bir durum ortaya koyarsa da bu kelime değerli yani kardeşlerim ona fayda sağlamaz. Birinci esası kısa ve öz olarak açıkladıktan sonra ikinci esasa gelelim değerli kardeşlerim. İkinci esas namaz kılmak. İslam dininin ikinci esası namazdır kardeşlerim. Miraç günü BİSET'in 10. yılında Ümmet-i Muhammed'e farz olan namaz dinin direğidir. Namazı bilerek inkar etmek küfürdür kardeşlerim. Ancak gevşeklik ve tembellikten dolayı Namazı inkar etmeyen bir insan hakkında ihtilaf vardır. Bu insan kafir mi değil mi konusunda alimler ihtilaf etmiştir. İmam Ahmet Rahimahullah mücerret namazın terkinin küfrü gerekli kıldığını, diğer cumhur ulema ise inkar olmadıkça değerli kardeşlerim insanın günahkar olacağına hükmetmiştir. O halde namaz dinin direğidir kardeşlerim. Müslüman İslam'ın beş temel esaslarından bir olan namazı inkar ettiği takdirde dinden çıkar. Allah sizleri ve bizleri namaz esası üzerinde muhafaza eylesin kardeşlerim. Üçüncü esasımız zekat vermek. İslam dininin üçüncü temel esasıdır. Zekat kardeşlerim hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Ve zekat Toplumsal dayanışmaya vesile olan önemli bir farzdır. i̇nkar küfürdür. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bilerek zekat vermeyenleri mürtet olarak görmüş, onlarla savaşmıştır. Bakınız Ebu Bekir Sıddık'ın aldığı karar çok açık bir şekilde bize fıkhi bir noktayı ortaya koymaktadır. Kim bilerek kasten zekatını vermediği takdirde kafir olur. Değerli kardeşlerim, Günümüzde namaz kılıp hacca gidip ancak zekata gelince zekatını vermeyen nice Müslümanlar görmekteyiz. Bu ise büyük bir günahtır. Zekat fakirin hakkıdır. Mümin farz olan bu zekat ibadetini asla terk etmemelidir. Ona özen göstermeli nasıl namazının hakkını veriyorsa, haccının ve orucunun hakkını veriyorsa maddi noktada da cebinden çıkacak olan sadakasını zekatını vermek zorundadır. Bazı insanlar cebinden bir şey çıkmadığı takdirde kulluğunu yapmaktanlar görüyoruz. Ama ne zaman ki onların maddi imkanlarına dokunan bir ibadet, bir emir olduğu takdirde yan çizdiklerine de şahit oluyoruz. Rabbim müminleri İslam'ın beş temel esasını koruyan, muhafaz eden müminlerden eylesin. Dördüncü esas, Ramazan orucunu tutmak. Değerli kardeşlerim, Ramazan orucu dördüncü temel esasımızdır İslam dininde. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca toplam dokuz Ramazan geçirmiştir. Oruç açlığı, yokluğu, nefsi terbiye etmeyi Allah için sabırlı olmayı aşılayan en güzel ibadetlerden bir ibadettir. Müslüman toplumun huzurunda değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Bilerek oruç yemek, oruç tutan müminlerin oruç ibadetine ihtiram göstermemek, açıktan bunu ilan etmek çok tehlikeli bir ameldir. Allah korusun bu insan dinden çıkar. Rabbinin dinini terk eder. Çünkü Allah'ın şiarına ve ibadetine, emrine ve hükmüne hürmet duymamak Allah'a karşı en büyük günahlardan Allah muhafaza küfür getiren davranışlardandır. Dolayısıyla şer'i bir mazereti olmayan bir Müslümanın orucu terk etmesi açık bir küfürdür. Beşinci esas değerli kardeşlerim Beytullah'ı haccetmektir. İslam dininin beşinci ve son esasıdır. Hicretin dokuzuncu ve onuncu yılında hicretten hicretin dokuzuncu ve onuncu yılında farz kılınmıştır. Hac etmek değerli kardeşlerim mali gücü yerinde olan müminlerin üzerine bir vaciptir. Maddi durumu yerinde olan zenginlerin hacca gitmeleri onların üzerine en büyük sorumluluktur. Günümüzde zengin olup da Müslümanlardan bazılarının hacca gitmemeleri ise en büyük hata ve günahtır. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık ikazları ve uyarıları bulunmaktadır. Rabbul Alemin bizleri bu beş temel esası koruyan müminlerden eylesin. Hadisten anladıklarımız bölümüne geldik değerli kardeşlerim. Yani bu üçüncü hadisimizde İslam beş temel esas üzerine bina olmuştur hadisinden neler anladı? Bu anlattıklarımızdan neler çıkarttı? Birinci madde İslam'ın beş esası vardır. Bunların bilerek inkarı küfürdür. Bu birinci madde. İkinci maddemiz dinin esaslarını terk etmek azaba düşürür. Üçüncü maddemiz her şeyin esası olduğu gibi dinin de esasları vardır. Dördüncü maddemiz şadet, namaz, oruç, zekat, haç bir bütündür. Bilerek asla bir tanesi bile inkar edilemez. Beşinci maddemiz Müslüman kimlik Müslümanı değil Kur'an ve sünnet Müslümanı olmalıdır. Değerli kardeşler üçüncü hadisimizden çıkarttığımız hususlar bunlardı. Şimdi Allah nasip ederse dördüncü hadisimize geçiyoruz. An ابي عبد الرحمن عبد الله بن anhu. رضي الله عنه قال aleyhi ve الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كتب رزقه واجره وعمله وشقي أو صعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل الأهل جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليهم كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها değerli kardeşlerim hadisimiz bu hadisimizin Türkçe mealini verelim değerli dostlar Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor dedi ki Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu buyurdu. Sizden her birinizin hilkati, yaratılış şekli annesinin karnında kırk gün süre ile nutfe, nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler. Ve şu dört hususu rızkını, ecelini, amelini bedbah mı, mutlu mu olacağını yazmakla emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet tehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer. Ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder, böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesi sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder, o kadar ki kendisi de cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennete girer. Hadisi imam Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Öncelikle hadisimizi değerli kardeşlerim İmam Bukhari, İmam Müslim, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud Hürmizi İbni Mace Sahih olarak rivayet etmektedir. Hadis çok önemli konulara değinmekte ve önemli meseleleri içermektedir. İshak bin Rahavey bu hadis hakkında insanın yaratılışını, akıbetini içerdiğinden dolayı dinin dörtte birini kapsadığını ifade etmektedir. Hadisin mevzusuna geldiğimiz zaman kardeşlerim, insanın yaratılış şeklini, ana rahminde geçirdiği ilk aşamaları, gelişmeleri, kaderinin doğmadan önce yazıldığını, insanın ameliyle ya cennete ya cehenneme gireceğini, Allah'ın takdirinin amelden önce olduğunu bildirir. Hadis bu güzel konuların üzerinde durur. Değerli dostlarım, hadisin başında Abdullah ibn Mes'ud'un güzel bir sözü var. Bakınız, şöyle demektedir. Haddeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve sadiqil masduk. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan, olunmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu buyurdu. Sözün güzelliğine bakınız. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emin. ...sevinen, saygın bir insandı. Cahiliye insanı Peygamber ve vesselam'ı... ...Muhammedul Emin olaraktan isimlendirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...o gün cahiliye döneminde olsun... ...cahiliye döneminden sonra... ...bilset döneminde de olsun... ...sözünde ve amelinde dürüsttü... sadıkdı ve tasdik olunandı. Allah onun her haberini... Allah onun her yaptığını tasdiklemiştir. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu sözünde, vermiş olduğu haberinde, vermiş olduğu ilimde ve bilgide sadıktır. Getirdiği haberde masluktur. Böyle iman ederiz. Hakkınız Abdullah İbni Mesud bu sözü neden söylemiştir biliyor musunuz? Çünkü değerli kardeşlerim sözün başında bunu söylemesinin anlamı vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerinde kayıptan haber vermektedir. Ana rahminde gelişen bir olaydan bize haber vermektedir. Kaderin gerçeğini hatırlatmaktadır. Böyle bir durumda akılla tespit edilemeyen, gözle görülemeyen bir meselede ancak peygamberden gelenin doğrulanması gerektiği hususu öne çıktığından dolayı peygamber Aleyhissalatu vesselamı ölerek başlamıştır. Sadıkın masluk demiştir. O sözünde doğrulanan aynı zamanda doğru sözlü olan bir insan demiştir. Muhalisin içerdiği konu itibariyle değerli kardeşlerim Abdullah İbni Mesud bu sözü söylemiştir. Bu cümleyi kullanmıştır. Çünkü vermiş olduğu haberin doğrulanması gerektiğini artı kendisinin de doğrulanmış bir nebi olduğunu bize değerli kardeşlerim hatırlatmaktadır. Hadisin devamında şöyle denilmektedir: İnnahahdekum yuğmauخلقو في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مستذالك ثم يكون Sizden her birinizin yaratılışı annesinin karnında kırk gün süre ile nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim bakınız insanoğlunun ruh üflenmeden önce ana karnında meydana gelen oluşum ve değişim evresini bize haber vermektedir. Ve bu üç aşama Peygamberimizin söylediği gibi bugün tıbbın da doğruladığı bir aşamadır. Bu üç aşama değerli kardeşlerim şöyledir. Birinci aşama nutfe aşamasıdır. Nutfe yani saf su demektir. Yani meni demektir meni. Meni hayvancığının yumurtacık ile bir araya gelişinden sonra ceninin geçirdiği ilk aşamadır. Bu aşamanın süresi 40 gündür. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde bunun 40 gün olduğunu haber vermiştir. Bu saf su bir hafta boyunca bekler sonra rahmin çemberine yapışır değerli kardeşlerim. Günümüz tıbbı da bilimi de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Nitekim Kur'an'da Rabbul Alemin şöyle buyurmaktadır. İnne halaknen insane min nutfetin emşeç. İnsanı bir yapışkan nutfeden yarattık buyurulur. O halde birinci aşama nutfe, meni yani saf su aşamasıdır. İkinci aşama alakadır. Yani katılaşmış, pıhtılaşmış, donuk kan demektir alaka. Katılaşmış, pıhtılaşmış, donuk kan demektir. Ona yapıştığından dolayı da alaaka denmiştir. Bu aşamada değerli kardeşlerim nutfe gibi 40 gün sürer. Üçüncü aşama ise mutka dediğimiz bir çiğnem et aşamasıdır. Yani ceninin artık bir et parçası olma halidir. Bu aşamada 40 gün sürmektedir. O halde toplam 120 güne değerli kardeşlerim ulaşmaktadır. Birinci aşama nutfe, sapsu aşaması, İkinci aşama alaka, bir kan olaraktan meydana gelme. Üçüncü aşama ise bir çiğnem et parçası haline dönüşme aşamasıdır ki toplam 120 günde ana rahminde çocuk cenin değerli kardeşlerim bu oluşumları bu gelişimleri yaşamaktadır. İşte bu üç aşama insanoğlunun ilk yaratılırken ana rahminde geçirdiği aşamadır. Meni ana rahmine giderken değerli kardeşlerim yani o saf su. Mutafarlık dediğimiz dağınık bir halde gider ve milyonlarca dağınık bir meni giderken sadece bir tanesi ana rahmine tutunur ve ana rahminde o gelişir ve büyür ve bir cenin halini alır. Peygamber aleyhissalatu vesselam yucma halquhu derken yani sizden birinizin yaratılış şekli ana rahminde toplanır derken dağınık olmasından dolayı bir tanesinin toplanmasını kastetmiştir. Meni dağınık bir halde Allah'ın emriyle ilerler değerli kardeşlerim. Sonra ana rahminin çemberine yapışır, alaka olur ve sonra da bir çiğnem et parçası konumuna gelir. Subhanallah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ana rahminde oğlunu nasıl yarattığını görüyorsunuz. Önce bir su, sonra bir kan pıhtısı, sonra ise değerli dostlarım bir et parçası Sonra ona kemikler giydiriliyor. Azaları meydana geliyor. Ve subhanallah dokuz ay sonra dünyaya gözünü açıyor değerli kardeşlerim. İşte ana rahminde insan böyle harikulade mükemmel bir güzellik içerisinde değerli kardeşlerim oluşmakta, hayat sürmekte, nefes almakta sonra da Rabbimin izniyle dünyaya gelmektedir. Ana rahminde dokuz ay kardeşlerim besin alan bu cenin Bakınız bir suyun içerisinde kalıyor, boğulmuyor, nefes alıyor, yediğini içtiğini dışarı atabiliyor. Subhanallah bu muazzam güzelliği, harukulade mükemmelliği meydana getiren Allah sevinmez mi, bilenilmez mi, Emrine uyulmaz mı, ona taat gösterilmez mi? Onun yolunda, onun emrettiği dinin istikametinde gidilmez mi kardeşlerim? Sormak lazım, aklımız duruyor. Bugün tıp ve bilimsel gerçekler bu gerçekleri ortaya koyuyor. Bugün bazı özellikle özel kameralar ama rahminde çocuğun evrimini, gelişimini ortaya koyuyor. İnsan baktığı zaman değerli kardeşlerim çok muhteşem bu güzelliğe şaşkın şaşkın bakmaktadır. O halde bakınız Allah'ın yaratma güzelliği mükemmel anlamda değerli kardeşlerim ortaya konulmaktadır. Bu muhteşem yaratma güzelliğini görerek Rabbimizin birliğini Yüce kudretini ve onun azim merhametini ve yüce azametini birlemek, görmek ve şahit olmak gerekiyor. İnsan bu hadisleri okuduğu zaman Rabbimin birliğini ve azametini ve kudretini görmesi lazım. Bu hadiste Peygamber ve Vesselam Bedevi Arap toplumunun ufkunu açıyordu. İnsanların tıbben ve bilimsel olarak uzak olduğu şeyleri o gün hatırlattığında Bedevi Arap toplumu ne hisseder kardeşlerim? Hiç bilmediğiniz, aklınızın almadığı, bilimsel keşiflerin ortaya koymadığı bu meseleleri, Peygamber bir anda ashabına oturduğu bir alanda hatırlattığı zaman ashabın ufkunun genişlemesini bir düşünün. O Peygamberin ağzından çıkan o kelimeleri anlamalarına ve ona değer vermelerinin güzelliğine bir bakın. İşte Peygamber böyleydi. Rabbul Alemin ona güzel bir haber veriyor, doğruları öğretiyor o da ashabına öğretiyordu kardeşlerim onun her sözünde bir doğruluk var her sözünde bir hayır var her sözünde amelinde bir iyilik ve adalet ve insanoğlunun saadeti var değerli kardeşlerim hadis devam ediyor değerli dostlarım summa yursanu ileyhil meleku feyunfahu fihi ruhu ve yu'maru bi arba'i kelimatin bi katbi rizqihi ve ajalihi ve ve sa'idun sonra ona melek gönderilir Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu rızgını, ecelini, amelini, betbah mı, mutlu mu olacağını yazmakla emrolunur. Bakınız bu üç aşamadan sonra insan bu aşamaları yaşıyor değerli kardeşlerim. Ruhun üflenmesi o zaman 120 günden sonra gerçekleşmektedir. Ruh insana can veren bir cevherdir. Yani insana ruh veren bir cevherdir. Allah insanın ruhunu üflemekle kaderinde yazılı olan gerçekleri yaşamasına da izin vermektedir böylece. İnsan ana rahminde iken kader yazılmaktadır. Kardeşlerim yeniden altını çiziyoruz. İnsan ana rahminde iken kader yazılmaktadır, çizilmektedir. Hadis bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Bu sözün gerçeğin habercisi olan da Resulullah ve Selam'dır. Sadıkun mestuk. Doğru sözlü ve doğrulanmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Hadis kadere iman gerçeğin en açık bir dille ifade ediyor. Ancak geçmişte olsun günümüzde olsun kader inkarcıları. Kaderi değerli kardeşlerim inkar eden bu sapık fırka küfrü seçerek batılı satın almıştır. Bu hadis çerçevesinde peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü yalanlamış olmaktadırlar ve kafir konumuna gelmektedirler. Kader Allah'ın iman edilmesi gereken, emrettiği temel altıncı esasdan bir esastır. i̇nkar küfürdür. Bugün Hicaz topraklarında olsun, İslam dünyasında olsun, bütün alimler kaderi inkar edenin kafir olduğuna hükmetmiştir. Ancak günümüzde bazı insanlar, sözde hocalar türemişler, kader gerçeğini inkar etmişler, sapıklığı satın alarak kardeşlerim küfrün yolunu seçmişlerdir. Ve bunlar sünnet ve hadis düşmanlarıdır. Medyada çok konuşmaktadırlar kardeşlerim bunlar. Kur'an'da ve sünnette sabit olan kader gerçeğini inkar eden bu zihniyetlerin temel amacı Müslümanların beynini bulandırmaktır. Dikkat edin bu insanlara İslam'ı canlandırmak ve kalplerde imanı yeniden nüfus ettirmek ve İslam toplumunu yeniden harekete geçirmekten ziyade... Bir takım kültür meselelerini İslami meseleleri değindi yani kardeşlerim gündeme getirerek müminlerin beyinlerini bulandırmak istemektedirler. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Bu kimseler kaderi inkar ederek kafir olmaktadırlar. İslam dünyasından bir alim bile bunları desteklemiş değildir. Konuşmalarında bir alim adını zikretmekte bile aciz kalmaktadırlar. Kendi akıllarına ve mantıklarına göre konuşmaktalar. Kur'an'ı kendi akıllarına göre yorumlamaktadır ve yeni bir iman esasları belirlemektedirler kardeşlerim. Bunlara karşı müminler olarak uyanık olmalı. Dinimizi kitap ve sünnet çerçevesinde öğrenmeliyiz değerli kardeşlerim. Bu aşamada Allah cenine dört kelimeyi melek aracılığıyla üflemektedir dedik. Bunlar rızkı, eceli, ameli Mutsuz mu olacağı, mutlu mu? Yani cehennemlik mi olacağı, cennetlik mi olacağı değerli kardeşlerim durumudur. Bu şeyler onun dünyada yaşayacağı süre zarfında kaderine yazılmış olan şeylerdir. Bu bilgiler levhi mahfuzda kayıtlıdır. Allah yarattığı her varlığın kaderini çizmiştir ve ezeli ilmiyle de bilmektedir. Bilmemesi de mümkün değildir. Bu Allah'ın bir sıfatının noksanlığıdır değerli kardeşlerim. Kaderden katış yoktur dostlar, kardeşler. Allah ne yazmışsa o yaşanır. Tabi kulun dünyada diyenli kardeşlerim amel etme hususunda bir iradesi bulunur. Allah ona irade hürriyeti vermiştir. Ve hürriyet de seçme hakkını belirler. Kul ya hakkı ya batılı seçer kardeşlerim. Kendi geleceğini Allah'ın ilmi dairesi içerisinde belirler kardeşlerim. Ancak bu belirleme... Kulun tek taraflı belirlemesi değildir. Allah'ın ilmi dahilinde kendisine verilen seçime hürriyetinden dolayı bir belirlemesidir. Allah dilerse belirler, dilerse de belirletmez değerli kardeşlerim. Dolayısıyla belirleme, belirleme hakkı yani iradesinde belirleme hakkı tek taraflı değildir kulun. Allah'ın da bunda müdahil olduğunu bilmemiz lazım. Allah kullarını asla değerli kardeşlerin batılı küfrü, şirki, haramı emretmemiştir. Kulunu asla ve asla iradesini batıl yolda, küfür yolda, içki yolunda, kumar yolunda, fahşa ve münker yolunda, zulüm ve adaletsizlik yolunda kullanmasını emretmemiştir. Allah ona yollar göstermiştir. Hayrı, iyiliği, hakkı, adaleti, tevhidi, doğruyu sevdirmiştir, emretmiştir. Bunların da yollarını göstermiştir ve kolaylaştırmıştır. Kul iradesini batılda kullanarak bu yollardan dışarı saptığı takdirde mesul olan kulun kendi iradesidir. İradesini yaratan da Rabbul Alemin'dir. Müslümanın tüm fiillerini yaratan Allahu u Teala'dır kardeşlerim. Sonuçta yeryüzünde bir şey söylen yaratılmış, onu yaratmamış olan Allah nasıl olabilir kardeşlerim? Olabilir mi? Yaratılan her varlığı yaratan Allah'tır, Allah. Dolayısıyla kulun Fiillerinin, yaptıklarının, eylemlerinin, davranışlarının yaratıcısı Allah'tır. Ancak kul iradesini seçme hakkına sahiptir. İradesiyle ortaya koyduğunda yetkili olandır kardeşlerim. O halde irade batıl da olabilir, hak da olabilir, hayır da olabilir, şen olabilir. İradeyi nerede kullanırsan Allah da sana o kullandığın noktada yolunu açar, kapılarını açar ve onu yaratır ey değerli kardeşim. O halde ey Müslüman iradeni batılda kullanma. Hayır yolda kullan. Hakkın, adaletin, iyiliğin, doğruluğun yolunda kullan. Kur'an ve sünnetin izinde kullan. İradeni batılda kullanırsan mesusun değerli kardeşim. Bu dört kelime her insanın yaşadığı bir kelimedir. Bu durum bize açıkça insanın Dünyaya henüz gelmeden önce kaderinin belli olduğunu ispat eder. O halde kaderi inkar etmek küfürdür. Peygamberi yalanlamaktır. Peygamberden gelen sadıklı mesluk olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haberini tasdiklememektir. Kim bunu eğer yalanlıyorsa Allah'ın dininden çıkmıştır. Hangi ocu, hangi kimlikte olursa olsun Allah ve Resulünün haber verdiğini reddetmiştir. Kur'an'da ayrıca kader gerçeğine iman esasları da haber verilmiştir. Kur'an'da birçok ayetlerde Allah'ın ilmi geneli çerçevesinde kainatta olup bitenlerin değişimlerin olduğu haber verilir. Düşen bir yaprakta, uçan bir kuşta, denizin ve okyanusun altında nefes alan bir balığın hareket etmesinden Allah haberdardır ve onun kaderini Allah çizmiştir. Nasıl olur da Allah bunların kaderini çizmemiş olabilir? Nasıl olur da Allah bunlardan habersiz olabilir? O halde yüzyıllardan beri olan bu gerçeği iman etmek ve doğrulamak imanımızın gereğidir. İnkar edenler de değerli kardeşlerim Allah muhafaza küfrü seçmişlerdir. Küfrü seçmek isteyen küfrü seçer. Hakkı ve tevhidi seçen değerli kardeşlerim hakkı ve tevhidi seçer. İnsan iradesinde muhayyerdir, özgürdür değerli kardeşlerim. Hadisin devamında Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve orada cehennemliklerin ameliyle amel eder böylelikle oraya girer.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 Kaçınılmazdır yani kardeşlerim. Öyle ki insan cennetlik amellerden ameller işler. Öyle ki takvanıdır, muttakidir, muvahhittir. Hayatı boyu cennet amellerinden ameller işler. Cennete girmesine bir arşın kalır. Allah muhafaza cennete bir arşın kala küfrü ve şirki getiren bir amel işler ve cehenneme düşer. Kader böylece değerli kardeşlerim onun amelinin önüne geçer. Bakınız kaderin amelin önüne geçtiğine dair bu hadis açık bir delildir. Yine ölelerinden biri cehennemlik amellerden bir amel işler. Sürekli ameli cehennemliktir. Cehenneme bir arşın kala da kardeşlerim cennetliklerden bir cennetliğin amelini işler. Tevhid üzerine kaim olur, iman üzerine yürür ve Allahu Teala onu cennetine koyar. Bakınız yani o kitap, o kader onun amelinin önüne geçer. Yani cehenneme gitmesinden önce o güzel imanı, tevhidi ameli ortaya koyduğundan dolayı kader onu değerli kardeşlerim cennetine iletir. Görüyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu hakikati ortaya koyuyor. Örneğin tarihte biz bu gerçekleri gördük değerli kardeşlerim. Hayatı boyu şirk içerisinde, küfür içerisinde yaşayan nice insanlar... Hayatın son günlerinde tevhid ve iman üzerine yaşadı, yaşadığından dolayı cennete girmiştir. Yine değerli kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadar veriyor. Yüz insanı katleden ve sonra tövbe eden bir insan değerli kardeşlerim tövbesinden dolayı cennete giriyor. Son anda tövbe ediyor ve ölüyor ve cennetine giriyor. Yine İslam üzere yaşamış abid bir insan, muttaki ve takvalı bir insan... Bir kadının fitnesinden dolayı cehenneme düşüyor. Hayatı boyu muttaki, muhdis şekilde yaşayan bu abid, değerli kardeşlerim ehli kitaptan bir kadının fitnesi üzerine cehenneme düşüyor. O halde değerli kardeşlerim ameller hatimelerle gerçekleşir. Yani son mahsada, son anda ortaya koyduğumuz amellerle, davranışlarla değerli kardeşlerim yurdumuzun, akıbetimizin sonu belli olur. Son lahsa gidilecek yurdu belirlemede önemlidir kardeşlerim. Bu sebeple selef alimlerimiz son anlarında hep korkmuşlardır. Son lahsada korkudan ağlamışlardır, gözyaşlarını tutamamışlardır. Sahabiler ölüm anında ağlar, ruhları alınırken cennetlik mi, cehennemlik mi diye korku taşırlardı. Ve sürekli kederlenirler, hüzünlenirler, dua ederlerdi. Sen de öyle olmalısın ey değerli kardeşim. Gözyaşı ancak öne geçen kitaptan korkulduğu anda akar. Şu sözün güzelliğine bakın. Selef böyle diyor. Gözyaşı ancak öne geçen kitaptan korkulduğu için akar. Öne geçen kitaptan maksat kaderdir kardeşlerim. Selef der ki iyilerin meşguliyeti hep son lahsa ile olur. Muttakilerin meşguliyeti sürekli son lahsa ile olur. Son an ile hatime ile olur. Onlar o anız çok düşünürler. Üzülürler, kederlenirler, ağlarlar, kendilerinden geçerler. O an o kelimeyi tevhid acaba benim tarafından söylenir mi, söyleninmez mi diye bu korkuyla ürperirler kardeşlerim. Selef böyle süi hatime dediğimiz kötü bir akıbetle ölmekten korkardı kardeşlerim. Allah cümlemize süi hatime dediğimiz kötü bir akıbet vermesin. Allah cümlemizin akıbetini hayırlı kılsın. Sonu akıbette kelime-i tevhidi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizi imandan ayırmasın. Kitabın ve sünnetin yolunda giden müminlerden eylesin. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim dördüncü hadisimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Ancak hadisten neler anladık? Bunun da üzerinde maddeler halinde duralım ve sohbetimizi bitirelim. Hadisten anladıklarımız yani bu anlattıklarımızdan neler çıkarttıklarımız, değerli kardeşlerim nelerdir? Bunları Kısa kısa hemen maddeler halinde vikredeyim. Birinci madde insanın ana rahminde yaşadığı oluşum ve değişim üzerinde durduk. Ana rahmindeki üç aşamadan bahsettik. İkincisi ise kötü akıbetten korkmalı değerli kardeşlerim. Bunun da üzerinde durduk. Üçüncü madde Allah'a kavuşuncaya kadar salih amele devam etmeli. Dördüncü madde kadere iman, imanın esasıdır ve aynı zamanda inkarı da küfürdür. Beşinci madde, sebak için sürekli dua etmek gerekir. Altıncı madde, Allah'ın muhteşem, muazzam kudreti, yaratma güzelliği ve ceninin ana rahmindeki muhteşem yaratılış şekli onun azametini, yüceliğini ve birliğini ispat eder. Altıncı ve 7 maddemiz değerli kardeşlerim, insanın Allah indindeki kıymeti ve değeri açıkça bu hadisin İçerisinde haber verilmiştir. Değerli dostlarım, Rabbim sizleri ve beni başarılı kılsın. Yolundan ayırmasın. Sevdiği ve razı olduğu inşallah dinden bizi uzaklaştırmasın. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşfadu en la ilahe illa ente ve estafiruka ve etubu ileyh. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. يا من أحال النار حول خليله خوحا وريحا بقول يا